1245 Vahidettin Han Altıncı Sultan Muhammed, Sultan Abdülmecid'in oğludur. Padişah olan dört kardeşten en küçüğüdür. Osmanlı padişahlarının 36. ve sonuncusudur. İslam halifelerinin sonuncusudur. 1277 Miladi 1861'de tevellüt etti. 1336 Miladi 1918 Ramazanoşerif'inin 25. Temmuz'un 4. perşembe günü hükümdar oldu. 1344 Miladi 1926'da İtalya'da vefat etti. Şam'da Metfondur. Ehli Sünnet mezhebindeydi. Din bilgisi çoktu. 246 Vahşi Hazreti Hamza'nın Bedir gazasında öldürdüğü Tuaymen'in biraderinin oğlu olan Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydi. Habeşli olduğu için el ile ok atmakta ustaydı. Uhud gazasında Cübeyr buna, Hamza'yı öldürürsen azad ol demişti. Hint'te babasının ve amcasının intikamı için vahşiye mükafat vaat etmişti. Vahşi taş arkasına pusuya girip yalnız Hazreti Hamza'yı gözetirdi. Hazreti Hamza sekiz kafiri öldürüp saldırırken Vahşi okunu atarak ağır yaraladı ve kılıcıyla şehit etti. Sonra ciğerini çıkarıp Hind'e götürdü. Hind sevinip ciğeri çiğnedi. Üzerindeki zinetlerin hepsini Vahşi'ye verdi daha da vereceğini söz verdi. Hind'in bu çirkin canavarca işi İslam dinine olan düşmanlığından değil idi. Hazreti Hamza Bedir'de bunun babası Utbe ile amcası Şibey'i öldürmüştü. Bunların ve kardeşi Velid'in intikamını almak için bu işi yaptı. Vahşi de azat olmasını, altınlara kavuşmasını düşünüyordu. İslamiyet'e hücum düşüncesinde değildi. Hicretin sekizinci yılında, Mekke fethedildiği gün, Resulullah Kureyş'in hepsini af buyurdu. Yalnız on kişinin adını söyleyip bunları gören öldürsün buyurdu. Hint ile Vahşi bunlar arasındaydı. Vahşi Mekke'den kaçtı. Bir zaman uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman olup Medine'de meşcide gelip selam verdi Resulullah selamını aldı vahşi ya Rasul bir kimse Allah'a ve Reullüne düşmanlık yapsa En kötü en çirkin günah işlese sonra pişman olup temiz iman etse Resulullah'ı canından çok sevici olarak huzuruna gelse. Bunun cezası nedir?" dedi. "Resulullah, iman eden, pişman olan aff olur. Bizim kardeşimiz olur." buyurdu. "Ya Resulallah, ben iman ettim, pişman oldum. Allahü Teâlâ'yı ve onun Resulü'nü her şeyden çok seviyorum. Ben Vahşiyim." dedi. Resulullah Vahşi adını işitince Hazreti Hamza'nın parçalanmış hali göz önüne geldi. Ağlamaya başladı. Git. Seni gözüm görmesin buyurdu. Vahşi öldürüleceğini anlayarak kapıya yürüdü. Eshabı Kerem kılınca sarılmış işaret bekliyordu. Vahşi son nefesimi alıyorum derken Cebrail Aleyhisselam geldi. Allahu Teala buyurdu ki Ey sevgili peygamberim bütün ömrünü puta tapmakla kullarımı bana düşman etmeye uğraşmakla geçiren bir kafir bir kelimeyi tevhit okuyunca ben onu affediyorum sen amcanı öldürdü diye vahşiyi niçin affetmiyorsun o pişman oldu şimdi sana inandı ben affettim sen de affet Herkes, öldürün emrini beklerken, kardeşinizi çağırınız, buyurdu. Kardeş sözünü işitince, saygıyla çağırdılar. Vahşiye, aff olduğunu müjde eyledi. Fakat seni görünce dayanamıyorum, üzülüyorum, bana görünme, buyurdu. Resulullahı üzmemek için, bir daha yanına gelmedi. Mahçup, başı önünde yaşadı. 247 Vakidi Muhammed bin Ömer tarihçidir. 130 yılında Medine'de tevellüt, 207 miladi 822'de Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. İmam Malik'ten ders aldı. Çok tarihler yazdı. Tarihi Kebir kitabı meşhurdur. Harun Reşid'e haçta delil olmuştu. 248 Vasıl bin Ata, Mutezile mezhebinin kurucusudur. Hicretin 80. yılında Medine'de tevellüt, 131 Miladi 748'de vefat etti. Haseni Basri'nin talebesiydi. Hasen'in bir sözüne karşı geldiğinden Vasıl itizale etti. Yani bizden ayrıldı buyurdu. Ehli sünnetten ayrıldı. Çeşitli kitaplar yazdı. 249 Veysel Karani, tâbînin büyüklerindendir. Rasulullah Efendimizin zamanında bulundu ise de, göremedi. Yemenlidir. hazret Ömer zamanında Medine'ye gelip, çok hürmet gördü. hazret Ömer, duasını istedi. Basra'ya gitti. Sıffin muharebesinde, hazret Ali'nin askeri arasındayken, 37 yılında şehit oldu rahimehullahü Teala Anadolu'ya gelmemiştir hadisi şerif ile met edildi Fer düdinini attarın Farisi teskireüllü evliya kitabında hayatı yazılıdır